Baskı ustası. Bunu da tavsiye üzerine gittim buldum yine. Dedim Mersin'in en eski matbaasında çalışan yani ama e, usta olmuş olan biri lazım. Alaaddin Bey'i söylediler. Gittim görüştüm kendisiyle. O eski makinasının önünde özellikle fotoğraf istedim. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Çok mütevazi bir insandı. O eski zaman ustalarını falan anlattığı zaman ona olan o saygısının hitabını insan hayranlıkla dinliyordu.